Alhamdülillahirrahmanirrahim Elhamdülillahilvahidilgahhar Vessalatu vesselamu ala nebiyyinal muhtar Ve ala alihi ve ashabihil ethar Ve ala cemil enbiyyai vel murseline el ebrar Kıymetli kardeşlerim atamız olan babamız olan Örneğimiz olan önderimiz olan Hz. İbrahim'in hayatını anlamaya O hayattan kendi dünyamıza bazı mesajlar taşımaya başlamıştık geçen ders. İnşallah bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Babamız olan Hazreti İbrahim'in önümüze serdiği o bereketli sofradan kendi dünyalarımıza, kendi paylarımıza pay kapmaya çalışacağız. Şu dünyada herkes bir şeylerin sevdasıyla yanıp tutuşuyor, bir şeylerin arkasında koşuyor, bir şeyleri kendisine... Dert sevda haline getirmiş bir vaziyette hayatını devam ettiriyor. Dua edelim birbirimize de bizim derdimiz bu nübüvvet mirasından nasiplenmek olsun. Bizim derdimiz peygamberlerin cihana bıraktıkları izleri takip etme noktasında bir gayret olsun. Bizim derdimiz o mirası kendimize asli bir hedef olarak belirleyerek bu noktada kendi hayatlarımızı... Peygamberlerin bize öğrettiği ilkeler doğrultusunda yeniden inşa etmek, ihya etmek, tesis etmek ve muhafaza etmek olsun. Allah bizi bu güzel sevdadan ve bu güzel dertten ayırmasın. Şimdi Hz. İbrahim'den söz açılırsa kolay kolay bitmez. Çünkü ne kadar büyük bir malumat olduğunu geçen ders biraz olsun anlamaya çalıştık. Biz İbrahim Aleyhisselam der demez milletlerin babası demiş oluruz. Özellikle bu ifadenin İbrahim isminin menşeinden kaynaklandığını da bilelim. Açılımları zaten yeri geldiğinde bizim de konularımız olacak. Mesela yine onun isminin üzerinden milletlerin atası ya da büyük ata. Öyle ki insanların birçokları kendilerini ona nispet etme adına ortaya koydukları şeyi de hatırlarsak bunun ne demek olduğunu biraz daha iyi kavramış oluruz. Mesela yine Hazreti İbrahim için Ebu'l-Enbiya nebilerin babası, Ceddül-Enbiya peygamberlerin nebilerin dedesi isminden yola çıkarak yine Ebu'l-Rahme yani rahmetin babası veya merhametli baba genelde Arapça eğer Hazreti İbrahim'in isminin anlamı adına bir şeyler söylenilecekse buradan yola çıkarılarak bir şeyler söyleniyor onun rahmetli oluşu merhametli oluşu nazarlara verilerek Ebu Rahme anlamına geldiği söyleniyor İbrahim isminin yine onun misafirlerle olan diyaloğunu biliyorsunuz cömertliği mertliği bu noktadaki insanlara karşı olan ilgisi hatta Kur'an'a giren işte kendisine gelen meleklerin misafir İnsan suretinde geldikleri için onları öyle zannedip hemen onlara ikram noktasında seferber oluşu Ebu'l-Edyâf misafirlerin babası diye bir isimle anılmasına bir ifadeyle anılmasına sebebiyet vermiştir. Şimdi göreceksiniz yeri ve zamanı geldiğinde bu ve daha nicelerine beraberce şahit olacağız. Bugünkü dersimizin ser levhasını sizler de biliyorsunuz. İbrahim'i dinler mi İbrahim'i yol mu? Bu serlevhanın altında konuşulacak çok şey var. Biz belki meseleyi birkaç farklı boyuttan ele alsaydık saatlerce sadece bunu ve bu konunun altında bir mesele olan dinler arası diyalog meselesini konuşmak durumunda kalacaktık. Ama ben sadece biraz temas edip asıl konuma doğru sizi götürmek istiyorum. Serlevhada iki tane kavram kullanılıyor. İbrahim'i dinler dikkat edin ikinci kavrama. İbrahim'i yollar değil İbrahim'i yol bu ikinci ifadenin dayanağı Kur'an ama birinci ifadenin dayanağı biz değiliz Müslümanlar değil bunu Müslümanları şekillendirme arzusunda olan egemen ve küresel güçlerin bir dayatmasıyla biz karşı karşıya kalmışız bu kavramla yoksa bu kavramı biz üretmemişiz bu kavram üzerinden bizim söyleyeceğimiz bir şey yok çünkü bu kavram Kur'an'i değil bu kavram İslam'i değil bu kavram peygamberlerin mesajına uygun bir kavram değil kavramların ne kadar önemli olduğunu da ahlak derslerinin tanıtım toplantısında gördük eğer o kavramlar tam anlamıyla yerli yerine oturmazsa varacağımız yerler çok çok yanlış yerlerdir. Onun için kavramlarımıza sahip çıkmak, konuştuğumuz kavramların delillerini, dayanaklarını kendi kaynaklarımıza yaslanarak konuşmak ve yine kendi kaynaklarımızın anlamları nasıl verilmişse o anlamlar çerçevesinde kavramları anlama adına bir sorumluluğumuz var. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Özellikle İslam dünyasının ve Müslümanların yaşadığı coğrafyaların yani burada da biraz zorlanıyoruz. Mesela İslam dünyası ifadesi gerçekten şu anda kullanılabilir mi? İslam dünyası diye bir dünya var mı? Onu da bilmiyorum. Ama Müslümanların yaşadığı bir coğrafya var. Müslümanların yaşadıkları bir dünya var. Biz İslam dünyası deyince de onu kastediyoruz. Niye bunu bilmiyorum dediğini anlamış olmanız lazım. Çünkü bugün Müslümanların yaşadıkları topraklarda, İslam hakim değil Müslümanların yaşadıkları topraklarda Allah'ın istediği gibi bir tarz bir hayat tarzı yok. Bunlar büyük büyük sıkıntılarımız bizim zaten biz Müslümanlar olarak kendimizi tanımlayamayınca kendi kaynaklarımızdan bazı şeyleri ortaya koyup şekillendiremeyince tanımlamayan tanımlanır. Birileri bizi tanımlamaya başladı. İşte o tanımlamanın aslında bir işaretidir bu İbrahimi dinler meselesi. Medeniyetler ittifakı diye daha önceden çokça duyduğumuz bir kavram vardı biliyorsunuz biraz oradan biraz başka şeylerden ama aslında şöyle bir hakikati var bunun 1962 ile 1965 yılları arasında gerçekleşen 2. Vatikan konsilinde ilk kez gündem oluyor bu İbrahim'i din İbrahim'i ifadesi İbrahim'i dinler ifadesi ve ondan sonra da artık farklı noktalara doğru şekilleniyor Ama 1979 yılında Amerikan Din Akademisi'nin gerçekleştirdiği bir kongrede ilk kez kullanılıyor Kullanılırken de zaten masumane bir şekilde kullanılıyor Dinler arası bu diyaloğu çok üst düzeye getirip aslında dünyada barışı hakim kılmak Teröre engel olmak Kan dökülmesini engel olmak bu noktada insanlar arasında toplumsal bir barışı sağlama amacıyla yapıldığı söyleniyor. Ama ne kadar buna vesile oldu ne kadar buna sebep oldu gerçekten söylenen o muydu? Gerçekten böyle bir arzu mu vardı yoksa başka türlü bir arzu mu vardı? Gelinen noktada aslında biz bunları görebiliyoruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim kavramlar yanlış kullanıldığı zaman Varılacak yer neresidir dedim ya. Bakın bu İbrahim'i dinler meselesinden aslında olması gereken bir meseleye de biz soğuk bir bakış açısıyla bakmaya başladık. Diyalog dediğiniz şey tebliğin zeminidir. Birisiyle diyalog oluşturmadığınız zaman nasıl ona tebliğ edeceksiniz? Biz eğer kendi dışımızda yani Müslümanlar dışında birilerine Tebliğ etme gibi bir sorumluluğumuz ve vazifemiz varsa ki var bunu yerine getirebilmemiz için de diyalog şarttır. Ama birileri bu kavramları kullandığı için ve kirlettiği için ve yanlış kullandığı için biz mesela şimdi diyalog ifadesini duyduğumuz zaman rengimiz değişmeye başlıyor. Evet dinler arası diyalog yanlış bir ifade olması gereken din mensupları arasındaki diyalogtur. Din mensupları arasındaki diyalog da aleyhissalatü vesselam efendimizin yaptığı bir şeydir. Aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatının sonuna kadar Yahudilerle bu noktada bir diyalog içerisinde oldu. Onlar koparmasaydı onlar Medine vesikasını tek taraflı bir biçimde ihlal etmeselerdi belki de farklı bir şey olacaktı. Ama onlar korumadıkları için koptu. Netice itibariyle aleyhissalatü vesselam efendimiz vefat ettiği zaman bile... Bir ticaret yaptığı için Yahudi bir tüccarla zırhı bir Yahudi de rehindi. Biz bunları siyerin içerisinde anlatıyoruz ama bağlarını kuramadığımız için ne anlama geldiğini tam anlamıyla kavrayamıyoruz. Onun için İbrahim'i dinler meselesi dinler arası ya da din mensupları arasındaki diyaloğa Bizi soğuk bir tavra dönüştürmemeli. Bu diyalog devam etmeli ki biz İslam dediğimiz bu aziz dini onlara anlatabilelim. İslam'ın mesajlarını bugün bizim dışımızda dünyanın neredeyse yüzde seksenini oluşturan kitleye eğer diyalog oluşmasa, diyalog adına bir zemin oluşmasa nasıl anlatabileceğiz, nasıl ulaştırabileceğiz. Onun için bunları biraz daha zihinlerimize netleştirmek durumundayız. Burada bizim aslında çok iyi bir biçimde bu meselenin üzerinden netleştirmemiz gereken bir şey var. O da şu ki aslında biz tebliğ ile sorumluyuz ama din asla taviz verilerek anlatılacak bir mesele, tebliğ edilecek bir mesele değildir. Dini, dinin sahibinin müsaade ettiği şekle yani o usule, o menhece, o Rabbani yola uygun bir biçimde anlatma sorumluluğumuz var. Dinin sahibi biz değiliz ki dinin kurallarını biz koyalım. Biz dinin mensubuyuz. Kuralları Allah koyar Allah'ın koyduğu çerçevede biz yerine getiririz. Hal böyle olunca tebliğ taviz ile olabilecek bir şey değil. Tebliğ peygamberlerden öğrendiğimiz son peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden öğrendiğimiz hakikatle Tedric ile olacak bir şeydir taviz başka bir şey tedrici başka bir şey biliyorsunuz tedric aşama aşama yeri ve zamanı geldiğince muhataba göre muhatabın durumuna göre bazı şeyleri ortaya koymak asıl olan budur ve yapılması gereken de budur zaten. Mesela aleyhissalatü vesselam efendimizin davet mektuplarına bu nazarla baktığınızda çok önemli şeyler göreceksiniz. Efendimiz bütün muhataplarını tevhide davet etti. Bunda hiç kimsenin itirazı olamaz. Çünkü peygamberlerin ortak davasıdır. Tebliğ her peygamber bunu yaptığı gibi son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunu yaptı. Ama aleyhissalatü vesselam efendimiz... Muhataplar değişince muhatapların özelliğine göre o usulünü, o uslubunu, o hitabını, o hitabesini değiştirdi. Sadece bir şeyi hatırlatayım burada size söylediklerim iyice anlaşılsın diye. Mesela yazdığı davet mektuplarına şöyle bir bakın. Eğer davet mektubunu Hristiyan olan birisi diyelim ki Necaşi Hristiyan'dı biliyorsunuz. Necaşi'ye Hristiyan Necaşi'ye yazdığında... Kullandığı ayet farklı bir şey. Eğer aynı davet mektubunu bir başkasına diyelim ki mecusi asıllı olan Sasani kisrasına yazarsa bir başka bir şey yazıyor. Sasani kisrasına gönderdiği ayetle Necaşi'ye gönderdiği ayet aynı değil. Ama netice itibariyle ikisini de tevhide ikisini de İslam'a davet ediyor. Yine Roma kralı Herakli'ysa ki o da Hristiyan biliyorsunuz. Ona gönderdiği davet mektubunda kullandığı ayet, hitap cümlesi oradaki mektubun usulü, uslubu farklı. Yine Bahreyn Melik'ine gönderdiği mektupta usul ve uslu farklı. Ne değişti? Muhatap değiştiği zaman usul ve uslup değişti. Ama değişmeyen hakikat tevhid Allah Resulü sallallahu aleyhi ve e bunu Yaptı. Onun için bizim de yapmamız gereken bugün öyle bir sorumluluğumuz var her ne kadar biz tebliğ ve davet kavramlarını bugün Müslümanlar için kullanıyoruz doğru böyle bir sıkıntımız var bizim ama neticede tebliğ davet gayrimüslime yapılır Müslümana yapılanın adı vaazdır irşattır. Bugün karşımızdaki Müslüman İslam'dan uzaklaştığı için biz Müslüman'a da tebliğ etmek zorunda kalmışız. Ama aslında tebliğ gayrimüslime yapılır. E Müslüme yapılması için de tepeden inmeyle olacak bir hal değil ki. Onunla bir iletişim kurmazsanız bir bağ kurmazsanız o iletişimi ve o bağın adıdır işte diyalog. O bağı kurmadığınız zaman o zemini oluşturmadığınız zaman zeminden mahrum bir tebliğ faaliyeti olamaz. Bunun adı tebliğ olmaz o başka bir şey olur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de muhataplarını önce bir iletişim zeminine yani bir diyalog zeminine çağırdı. O zemini oluşturdu ondan sonra söyleyeceğini söyledi. Biz de bugün Hazreti İbrahim'i konuştuğumuz şu derslerde bu meseleyi Biraz olsun kavramak durumundayız en azından zihnimizdeki bu kargaşayı bu şekliyle önlemek durumundayız. Şimdi benim güzel kardeşlerim bu fazla fazla uzatmayacaktım ama biraz girmek zorunda kaldım. Bu İbrahim'i dinler ifadesi Kur'an'ın ruhuna peygamberlerin mesajlarının ortak ruhuna aykırı bir ifadedir. Çünkü Kur'an'ın bize verdiği mesajda çok net bir biçimde biz anlıyoruz ki İbrahim ne Yahudidir ne de Hristiyandır. O hanif bir Müslümandır. Hal böyle olunca İbrahimi dinler diye bir ifade olmaz. İbrahim'in dini diye bir şey de yok zaten. Musa'nın dini haşa Muhammed'in dini böyle bir şey kullanabiliyor muyuz? Bunu cahiller kullanıyor aslında. İbrahim'in bir yolu var yolu var ve onun yolunun adı. İbrahim'i yoldur İbrahim'i yolun Kur'an'daki karşılığı millete İbrahim'dir aslında millete İbrahim demek İbrahim'i yol demektir ve o yolun adı da İslam'dır çünkü İslam sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelen dinin adı değil Adem aleyhisselamdan Hazreti İsa'ya kadar Hazreti İsa'dan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bütün peygamberlerin ortak dininin adı İslam'dır. Dolayısıyla İslam Allah katında tek ve en önemli din olarak anlaşılmalıdır. Allah katındaki tek din İslam'ın olması meselesi doğru bir biçimde anlaşıldığında biz peygamberlerin mesajlarını doğru bir biçimde anlamış oluruz. Sadece bu meseleyi Biraz daha zihinlerimizde netleştirmek için Ali İmran suresindeki ayetleri bir hatırlamamız gerekiyor. Bakın 65. ayette Rabbimiz ne diyor? Ya ehlel kitabi lime tuhaccune fi İbrahim'e ve me unziletu tevratu vel incilu illa min ba'dihi efela taqilun. Ey kitap ehli öncesinde başka şeyler konuşuldu ama söz şimdi bu noktaya geldi. Ey kitap ehli İbrahim hakkında niçin tartışıp duruyorsunuz oysa Tevrat da İncil de ondan sonra indirilmiştir. Onlar kendilerine mal ediyorlar ya İbrahim aleyhisselamı Kur'an onlara cevap veriyor ya diyor sizin kitaplarınız ondan sonra geldi. Siz İbrahim hakkında ne tartışıp duruyorsunuz siz hiç mi düşünmüyorsunuz hiç mi akıllarınızı kullanmıyorsunuz. Ayet devam ediyor 67. ayette İşte siz böyle kimselersiniz. Hadi hakkında bilgi sahibi olduğunuz konuda tartıştınız. Fakat bilgi sahibi olmadığınız konuda niye tartışıyorsunuz? Oysa ki Allah her şeyi bilir. Siz ise bilmezsiniz. Biraz önce mealen verdiğim ayetin yeri burası. Mâ kâne İbrahim'u Yahudiyen ve lâ nasraniyen velakin lâkin hanifen müslimen ve mâ kâne minel müşrikin. İbrahim ne Yahudi? ne Hristiyan idi fakat o Allah'ı bir tanıyan dost doğru bir Müslüman idi müşriklerden de asla değildi. Ayet nasıl bitiriyor biliyor musunuz bu pasajı? Çok önemli bir cümleyle bitiriyor. İnsanların İbrahim'e en yakın olanı, evlenmez, en evlası ona uyanlar, yani ona tabi olanlar, yani yollarını İbrahimi yol olarak benimseyenler şu peygamber kimi işaret ediyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ona iman edenlerdir. Allah müminlerin dostudur. Allah katında tek dinin İslam olduğunu İbrahim aleyhisselamın getirdiği mesajların da bundan farklı olmadığını Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de aynı mesajları takip ettiğini ve işin nihayeti onunla şekillendiğini anlayabileceğimiz en güzel ayetlerdir bu ayetler. Ve bu ayetler bize İbrahim'i yol diye bir şeyi tarif ediyor. İbrahim'i yol üzerinden bizim aslında dünyaya İslam'ın mesajlarını duyurabileceğimizin aslında bir yönüyle kapısını açıyor. Diyor ki bize ayetler eğer anlıyorsak ya diyor eğer insanlardan bazıları diyelim ki Yahudiler diyelim ki Hristiyanlar diyelim ki başka din mensupları kendilerini İbrahim'e nispet ediyorlarsa siz İbrahim'in üzerinden onlarla iletişim kurun ve onlara din ki eğer derdiniz İbrahimse ay İbrahim Aleyhisselam burada madem eğer siz İbrahim'e nispet edilmekte şeref duyuyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'ın kendisinin mensubiyeti burası. Biz bunu anladığımız zaman bugün dünyaya Hazreti İbrahim'in üzerinden tevhid ve adalet mesajlarıyla beraber İslam'ın o dirilten mesajlarını gerçek manada ulaştırabiliriz. Ama ulaştırabilmemiz için önce kendimizin iyi bir anlaması lazım kendimize aynayı yansıttığımız zaman ya da aynayı çevirdiğimiz zaman Orada da derin bir ah çekmekten başka bu kardeşinizin aklına bir şey gelmiyor. Allah bir an önce anlayanlardan etsin bizleri. Şimdi bakın benim güzel kardeşlerim Bukhari'de, Müslim'de başka hadis kaynaklarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim'i anlatırken şöyle bir cümle kullanıyor. Artık öncesinde neler konuşulduysa bir miktarını biliyoruz onlara geleceğiz. Diyor ki İbrahim'e gelince... Onu tanımak istiyorsanız kime konuşuyor efendimiz sahabeye konuşuyor ifadeye ne olur dikkat edin. İbrahim'e gelince onu tanımak istiyorsanız şu arkadaşınıza bakın yeter. Allah Resulü kendisini gösteriyor şu arkadaşınıza sahabeye arkadaş diye biliyorsunuz efendimiz hitap ediyor. Sizin bu arkadaşınıza bakmanız. İbrahim'e bakmak demektir çünkü ben İbrahim'in yolundan başka bir yolu takip etmiyorum. İbrahim de benim yolumdan başka bir yol takip etmiyordu. ve Selam Efendimizin burada söylediği bu cümle o yolun tek bir yol olduğunu ve o yolunda sadece ve sadece İslam olduğunu bizim nazarlarımıza vermiş oluyor. İbrahim'i yol benim yolumdur diyor Efendimiz. O yolda İslam'dır diyor ve bizi de o yolu doğru bir biçimde takip etme noktasında bir gayrete sevk ediyor. Bir dua edelim burada Allah yollarımızı o yolda birleştirsin. Bizi başka yollara tevessül eden başka yollara yönelenlerden eylemesin. O yol sıratı müstakindir. Dost doğru yoldur. O dost doğru yolda nasıl yürüneceğini en güzel bize peygamberler öğretir. Peygamberlerin zirvesi olan Hazreti İbrahim de bunu en güzel bir biçimde bize öğretir. Allah bizi ondan ayırmasın. Şimdi benim güzel kardeşlerim geçen ders hatırlarsanız ilk dersimizde Hazreti İbrahim ile alakalı size Kur'an'da Hazreti İbrahim'in kısa ile anlatılan yerlerin tablosunu vermiştim uzunca bir tabloydum. Orada ilk grup ayetler Bakara suresinin 124-132. ayetleriydi. 9 ayet ve çok önemli ayetlerdi. Biz o ayetler üzerinden Hazreti İbrahim'in imtihanlarını, Kabe'nin ihyasını ve imam kılınışını öğreniyorduk. Bakın 9 ayet ama çok çok ciddi ciddi meseleler o ayetler üzerinden bizlere anlatılıyordu. O ayetler şöyle başlıyordu ve izibtela ibrahime rabbuhu bi kelimatin fa atammahunne Hani İbrahim'i Rabbi bir takım kelimelerle imtihan etmişti de o bütün bu imtihanların hepsini başarıyla tamamlamıştı. Ayet sonra diğer meseleleri götürüyor. Şimdi biz burada biraz duracağız. Ayet ne diyor bize? İbrahim Aleyhisselam bir takım kelimelerle sınanmış ve o imtihanı kazanmış ben de bu dünyada imtihandayım sen de imtihandasın bir başkası da imtanda ve bizler de her gün bir şeylerle imtihan ediliyoruz kazanıyor muyuz kaybediyor muyuz gerçekten İbrahim aleyhisselam gibi kazananlardan mıyız? Yoksa Allah korusun kaybedenlerden miyiz bilmiyoruz. Bazen kazanmış zannettiğimiz şeylerde kaybediyoruz aslında. Onun için İbrahim Aleyhisselam'ın burada sınandığı kelimeler bizim için çok önemli. Zaten önemli olmasa Kur'an bizim nazarlarımıza verir mi? Bu önem bizim müfessirlerimizin de çok ciddi bir biçimde ilgisini çekmiş. Ve başlamışlar bu ayet üzerinde inanılmaz derecede bir gayret ortaya koymaya. Acaba İbrahim'in sınandığı kelimeler neler? Açın evinizdeki olan tefsirleri bakara 124'e bir bakın hangi tefsire bakarsanız bakın bir çok yorum göreceksiniz. Özellikle bu rivayet tefsirlerinde inanılmaz bu noktada bazı şeyler var. Hele İbn Abbas'a nispet edilen rivayetler var ki bir sürü biz hepsini burada anlatacak değiliz ama genel anlamda söylenenleri ben şöyle özetleyeyim size onlardan 12 tanesini sadece böyle hızlı bir biçimde vereceğim diyorlar ki bazı alimlerimiz İbrahim'in sınandığı kelimeler İslam'ın tamamıdır ve onlar da 30 hükümdür o 30 hükmü de ayetlerin bazılarından ortaya koyuyorlar Bazılar da diyorlar ki kelimeler İslam'ın tamamıdır ama 40 hükümdür o 30'a 10 ilave ediliyor ya da onun dışında bazı hükümler söyleniyor ve 40 tane hüküm olduğu söyleniyor. Üçüncü bir madde diyorlar ki o kelimeler İslam'ın yasalarıdır. Onların neler olduğunu da zaten Kur'an'dan sünnetten öğreniyoruz. Dördüncüsünde diyorlar ki kelimeler farzlar ve sünnetlerdir. Allah'ın ...farz olarak söylediği, peygamberin bize gösterdiği, sünnet olarak gösterilen nelerse İbrahim'in sınandığı da onlardı diyorlar. Beşincisi diyorlar ki o kelimeler Hz. İbrahim'in yükümlü tutulduğu on görevidir. Bu on görevi de bazı tefsirler verir bize neler olduğunu. Mesela Ebu Hayya'nın El-Bahrul Muhit'inde bu var çok da güzel olduğu için buraya onu getirdim biraz size onu nakledeyim diye... O sınanan on kelimeyi şöyle söylüyor El-Bahrul Muhitte yine i̇bn Abbas'tan naklen söyleniyor. Birincisi Allah'tan başka ilah olmadığına tanıklık etmek bu millettir dindir diyor. İkincisi namazdır bu fıtrattır. Üçüncüsü zekat bu taharettir diyor. Zekata taharet denilmesi çok güzel çünkü gerçekten zekat taharettir arındırır yani. Maldaki kiri arındırır. Dördüncüsü oruç bu kalkandır. Beşincisi hac bu şiardır. Altıncısı cihat bu zaferdir. Yedincisi taat itaat bu ismettir. Sekizincisi cemaat bu ülfettir. Dokuzuncusu emri bil maruf bu vefadır. Onuncusu anil münker bu hüccettir. Ebu hayyan i̇bn Abbas'tan nakille bunu böyle nazarlarımıza verir. İbrahim'in yükümlü tutulduğu on görev ve İbrahim aleyhisselam bunlarla sınandı diye söylenir. Altıncısı kelimeler ilahi ilkeler emir ve nehilerdir deniyor. Yedincisi kelimeler İslam'da yerleşen esaslı on sünnettir. Genelde bizim tarih kaynaklarımızda bu sünnetlerin açılımına ait birçok şey söylenir. Özellikle hakimin müstedrekinde başka hadis kaynaklarında da Taharetle alakalı temizlikle alakalı işte bıyıkların kısaltılması gibi tırnakların kesilmesi gibi tıraş olunması gibi saçların taranması gibi. İlahi bu on tane hasletin Hazreti İbrahim'in bize naklettiği ve bize miras olarak bıraktığı ve bu imtihandan başarıyla çıkarak bu noktada bazı şeyleri yaptığı yönünde bazı rivayetler aktarılır. Sekizincisi o kelimeler o eylem ve on haslettir denir. Onlar da sayılır dokuzuncusu kelimeler Hazreti İbrahim'in dilekleridir biliyorsunuz Hazreti İbrahim Kur'an'dan da öğreniyoruz birçok dilekte bulundu işte istekte bulundu duada bulundu onlardır deniyor. Onuncusu o kelimeler Hazreti İbrahim'in sınandığı kelimeler İbrahim'in tartışmalarıdır. Tartışmalarını da yine Kur'an'dan okuyoruz. Nemrut'la tartışması, kavmiyle tartışması, babasıyla tartışması onlardır diyorlar. On birincisi kelimeler Hazreti İbrahim'in belli başlı eylemleridir deniyor. On ikincisi de kelimeler Hazreti İbrahim'in hayatı boyunca karşılaştığı imtihanların tamamıdır deniliyor. allah Alem ama herhalde en isabetlisi bu sonuncusu olması gerekir. Çünkü Kur'an'da da buna ait işaretler var. İbrahim aleyhisselamı çok zorlayan imtihanlar vardı karşısında. O imtihanların hepsiyle, hepsinden yüzünün akıyla çıktı. Çıktıkça da onun makamı yükseldi. Çıktıkça da Allah ona farklı farklı mükafatlar verdi. Ve en sonunda bir beşerin varabileceği en üst makama ulaştı. O makamın adı neydi? Haliliyet makamı. Allah İbrahim'i kendine halil edindi. Acayip bir ifade. Ne anladınız bilmiyorum. Valla ben bu derse hazırlandım ben de bir şey anlamadım. Çünkü bu halil ifadesine ben ne diyeceğim bilmiyorum. En son birkaç cümle söyleyeceğim. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Bu 12. maddede söyleneni eğer kabul edersek. Hazreti İbrahim'in imtihanlarını şöyle bir hatırlamamız gerekecek. Ama öncesinde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin insanlar içerisinde imtihanlarının en şiddetlisine uğrayanlar, en şiddetlisiyle muhatap olanların peygamberler olduğu gerçeğini unutmamamız gerekiyor. Biliyorsunuz bu konuda Efendimizin bazı hadisleri var. Bir tanesini de Musab bin Sa'd bize naklediyor babasından soruyor babası Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Ey Allah'ın Resulü diyor en şiddetli belaya imtihana maruz kalanlar kimlerdir? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki peygamberlerdir. Sonra yaşantısı peygamberlerin yaşantısına en yakın olanlar sonra onlara yakın olanlar. Kişinin dindarlığı oranında belaya maruz kalır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer dininde sağlam birisi ise belası ağırlaştırılır yani imtihanı yani çektiği yük daha da ağır olur eğer dininde gevşekse o zaman o imtihanları hafifleştirilir kul üzerinde günah kalmayıp yeryüzünde günahsız olarak dolaşıncaya kadar onun peşini belalar bırakmaz şimdi burada bir aklı evvellik yapıp o zaman dindar olup da başımıza iş açmayalım dindar olmayalım diye bir şey çıkmaz elbette çünkü söylenen belli aslında aslında dağa göre kar, yiğide göre iş, sırta göre de yük bu böyledir. Ne kadar taşıyabilirse insan Allah o kadarını verir. Ama yük ağırlaştıkça imtihan ağırlaşacağı için mükafat da fazlalaşır. Onun için eğer bugün içimizden bazı kardeşlerimiz ağır ağır imtihanlara maruz kalmışlarsa biraz da meseleye böyle bakmaları lazım. Demek ki Allah benimle bu alışverişi yapmak istiyor. Demek ki bana başka bir ikramı var demek ki benimle alakalı başka bir kaderi var Allah'ın yasası var ondan dolayı ümitlenmeli ve derdiyle barışmalı Allah hepimizi o derdiyle barışan bahtiyarlardan eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim biz bir görelim bakalım Hz. İbrahim'in imtihanlarını nasıl imtihanlar olmuş ve Kur'an'dan görelim Kur'an'ın bize verdiği bilgiler zaten meseleyi anlamamız açısından yeterli. Başlığı şöyle koysa Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. İbrahim'in imtihanları. Bakın neler dökülüyor. Azgın bir kavim ile imtihanı. Detaylarını göreceğiz zaten. En'am suresinin 79. ayet. Başka ayetlerde var ama birer ayet veriyoruz bu tarz şeylerde yeterli birer ayet. İnkarcı bir baba ile imtihanı. Meryem suresi 46. ayet. Şimdi Azer Hz. İbrahim'in babası mıdır? Üvey babası mıdır Azer isim midir Lakap mıdır Azer amca mıdır öz baba mıdır geleceğiz onlara. Bu da böyle de bir şey var ne yazık ki bunlar tartışılıyor. Tarihten gelen de bazı şeyler var Kur'an'ın o ayetiyle alakalı tefsirlerdeki yorumlar da var. Biz fazla detaya girmeden vereceğiz ama bilelim ki bir inkarcı baba var karşısında ve bununla çok ciddi imtihanları var Hazreti İbrahim'in. Emin olun bugün babalarıyla imtihan yaşayanlar aileleriyle imtihan yaşayanlar şu ayetleri bir öğrenseler Azer gibi bir put yapıcısına karşı İbrahim'in Müslümanca duruşunun ne olduğunu öğrenseler o imtihanlarının daha farklı bir boyuta taşındığına gittiğine kendileri de şahit olacaklar. Zalim bir hükümdar ile imtihanı var Hazreti İbrahim'in Bakara suresi 258 o hükümdar Nemrut biliyorsunuz tarihteki ismiyle neler yaşandığını da göreceğiz. Alevli bir ateş ile imtihanı var Enbiya suresi 69. ayet işte ateşi yakılıp ondan sonra o ateşe atılma meselesini zaten biliyorsunuz. Hicretler ile imtihanı var Ankebus suresi 26 doğup büyüdüğü topraklar var. Barınamadı oraya çünkü iman bir toprağa sığmamaya başlayınca yeryüzü Allah'ın arzıdır hicret olacak hicret oldu kolay mı hicret vallahi değil siz doğup büyüdüğünüz toprakları hele bir terk edin 3 gün 5 gün 1 ay 2 ay bak ne hale giriyorsunuz. Yani biz öğrencilik yıllarımızda bile işte bir elimiz yağda bir elimiz balda olduğu zamanlarda bile kendi doğduğumuz topraklardan uzak yerlerde yaşadığımız zaman insanın neler hissettiğini ancak onları yaşayanlar bilir. Ama bütün peygamberlerin kaderinde hicret var. Risalet davasına mensup olanların büyük bir kısmının Hayatlarında hicret var Hazreti İbrahim'de hicretlerden imtihan adına çok şeyleri yaşamış sadece buradan bir tanesini söyledik. Bakın bugün birçok kardeşimizin de bu alanda imtihanlar olduğunu biliyorum. İbrahim Aleyhisselam'da da var hem de en üst düzeyde çocuksuzlukla imtihanı Hud suresinin 72. ayet. Yıllar yılı böyle bir imtihanı yaşadı Hazreti İbrahim hatta artık olmaz denilecek noktaya geldi. Yaşlandı hanımı da yaşlandı artık olmaz artık böyle bir durum mümkün değil denildiği bir anda Allah ona önce Hacer'den İsmail'i arkasından Sare'den İshak'ı verdi. Sare'den İshak'ın doğum müjdesini melekler getirdiğinde ne dedi Sare anamız güldü ya dedi olur mu öyle şey? Ben kısır bir kadınım bu kocamış bir ihtiyar bizim çocuğumuz olur mu? Ama Allah'a böyle bir şey yok. Sınır konulmaz Allah'a. Allah'ın gücü her şeye yeter. İmkansız gözüken nice şeyler bile onun için mümkündür. Çünkü Allah asla bu noktada, Böyle bir şeyle izafet edilerek anlaşılabilecek bir otorite değildir bir varlık değildir bunu çok iyi anlayalım. Dolayısıyla bugün böyle bir imtihanı yaşayan kardeşlerimiz de Hazreti İbrahim'in üzerinden Hazreti Sare'nin üzerinden çok önemli şeyler alacaklar. Eşleriyle imtihanı var mesela İbrahim suresi 37. ayette. Ayetin bizati kendisinde çok öyle şeyler anlatılmaz ama biz tefsirlerde tarihi rivayetlerde biz görüyoruz orada. işte Sare validemizin isteğiyle Hacer'in alınıp ta Faran dağlarına Mekke'ye getirilmesi ki zaten o da ayrı bir madde olarak şimdi göreceğiz. Yeni Hazreti Lut'un kavmine azap haberinin gelmesiyle ilgili imtihan. Bu da çok önemli bir imtihan Hud suresi 74. ayette. Melekler o haberi getirdiğinde Lut'un kavmine azabın getirildiğini de söylediler. Ayetlerden öğreniyoruz Hazreti İbrahim şaşkınlığı biraz geçince biraz o olayın şokunu atlatınca yani çocuk müjdesini aldıktan sonraki o şoku atlatınca meleklerle siz niye gidiyorsunuz o kavme azap için diyerek tartışmaya başladı. Çünkü Hazreti İbrahim çok merhametliydi ki ayet devamında zaten onu söylüyor. Eşini ve çocuğunu ıssız yerlere bırakmasıyla imtihanı çok ağır bir imtihan ve İbrahim aleyhisselam bu imtihanı yaşadı. İbrahim suresi 37. ayet ve imtihanların en büyüğü çocuğunu kurban etmek istemesiyle imtihanı Saffaz suresi 103. ayet. Bakın sadece Kur'an'da bunlar 10 on tane imtihanını burada gördük. Hadislerde anlatılanları tarihte anlatılanlara da baktığınız zaman. Hazreti İbrahim'in sınandığı kelimeleri yani imtihan alanlarını görmüş oluyorsunuz. Her bir imtihandan nasıl yüzünün akıyla çıktığını ve çıktığı o yüzünün akıyla da haliniyet makamına Allah'a dost olma makamına nasıl eriştiğini görmüş oluyorsunuz. Bunları anladığımız zamanda inanın ki şöyle bir noktaya gidiyorsunuz benim güzel kardeşlerim. Allah'ın peygamberleri Allah'ın seçkin kulları. Allah'ın insanlık içerisine seçtiği o öncü kullar bu kadar imtihanlarla karşı karşıya kalmışlarsa e bana ne oluyor ki ben sıradan bir insanım ufacık bir imtihanla karşı karşıya kaldığımda dünyayı ayağa kaldırıyorum sanki benim imtihanım dünyanın en büyük imtihanıymışım gibi ortalığı velveleye veriyorum benden daha büyüklerini tanıyınca ben nerede duracağımı öğreniyorum onun için peygamberlerin imtihanlarını öğrenmek kendi imtihanlarımızı hafifletecek bir önemli vesiledir bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım detaylarına geldiğimizde göreceksiniz neler neler verilir o mesajlar onların üzerinden her bir imtihanın bize verdiği onlarca mesaj var anladıkça biz o peygamberlerin hatıralarını daha iyi anlamış oluruz şimdi benim güzel kardeşlerim Bugün dersimizde çok önemli bir bahise götürmek istiyorum sürede baya geçmiş ama burayı bitireceğiz. Allah nasip ederse haftaya ben günlerdir belki işte aylardır çalıştığım bir şeyi size burada paylaşmaya başlayacağım. Neyi biliyor musunuz? Kronolojiye dikkat ederek Hazreti İbrahim'in doğumundan, vefatına kadar Kur'an kronoloji vermez bize biliyorsunuz yani bir sıralama yoktur bir tarih yoktur kıssaları anlatır dağınık bir biçimde onun da ayrı bir hikmeti var ama biz bir sıraya koyalım Hazreti İbrahim'in doğumundan vefatına kadar epey bir Malumat bu noktada ben topladım çalıştım Allah izin verirse haftaya artık biz böyle bir sürece başlayacağız. Aslında biz bir yönüyle ne yapacağız biliyor musunuz? Hazreti İbrahim'in siyerini anlamaya çalışacağız. Önümüzdeki haftadan itibaren konumuz Hazreti İbrahim'in siyeridir aslında. Biz oradan da çok farklı şeyler alacağız yine Kur'an'ın ve hadislerin rehberiyetinde. Ama bugün yine o derslerimize bir zemin olsun diye bir azık olsun diye bir konuya sizi götürmem gerekecek o konunun adı da şu Kur'an-ı Kerim'de vasıf ve özellikleriyle Hazreti İbrahim ben de okuyordum şimdiye kadar ayetleri siz de okuyordunuz e bir sürü mesela geçmiş derslerde de Hazreti İbrahim'le alakalı bir şeyler söyledik konuştuk bu hafta bu konuyu biraz daha derinlemesine ben araştırdım aman Allah'ım aman Allah'ım İnanın ki Kur'an'a hep dediğim bir şey var ya hayran olmamak mümkün değil. Yani zannedersiniz ki Kur'an tamamı Hazreti İbrahim'den bahsediyor. Böyle bir şey olur mu ya? İşte bu Kur'an'ın Allah'ın kelamı olması noktasında çok önemli bir şeydir. Bu başlığın altına tam 30 tane madde yazdım ben ama inanın o 30 madde alt maddeleri açılabilir. O 30 madde biraz daha farklı bir noktaya gelebilir ama ben fazla uzamasın maddeler biraz da sıkıyor biliyorsunuz sizi fazla da sıkılmayasınız diye bu kadarıyla sıkıştırdım. Ama vereceğim bu 30 maddenin her bir tanesi emin olun bu bir hatip mübalaası değil bu sakın sizi başka bir yere sevk etme noktasına söylemiş bir şey de değil bir ders konusudur. Çünkü Allah Resulü'nün hayatından nasıl ki bazı özellikler bize çok çok önemli mesajlar veriyor. Diğer peygamberler de öyle. Peygamberlerin atası olan Hazreti İbrahim de böyle. Her bir madde bir ders bunu bilin. Şimdi bu maddeleri hızlı bir biçimde vaktin bize el verdiği oranda anlamaya çalışalım. Birinci madde şu Hazreti Nuh'un soyundan gelmiş olması. Saffat suresinin 83. ayette şüphesiz İbrahim de onun yani Nuh'un milletinden idi peki buna niye ihtiyaç var zaten hepimiz Nuh'un çocuklarıyız Nuh aleyhisselam insanlığın ikinci atasıydı zaten tufan olduktan sonra insanlık yeniden onunla şekillendi İbrahim aleyhisselamın soyu da ondan olacaktı bu bilgiye niçin bir daha dikkat çekildi mesele sadece nesep ihtibariyle soy meselesi değildi. Mesele yol meselesidir aslında Nuh aleyhisselamın da o çizgisinin devamiyetine ait burada bir mesaj var peygamberlerin işte ortak bir yolu ortak bir davası mesele o aslında ama özellikle burada soya da dikkat çekerek bu noktada hem soy hem yol Birlikteliği beraberce nazara veriliyor. Hazreti İbrahim dediğiniz zaman bunu unutmayın diyor. O Nuh'un soyundandır ve Nuh'un yolundandır. İkisine de binlerce selam olsun. İkincisi bütün inananların babası olması. Ben Hazreti İbrahim'i e anlatmaya başladığımda başka derslerde de bir ifade kullanıyorum. Muhakkak dikkatli takipçilerimiz hatırlayacaklar. İman atamız diyorum. Niye bunu diyorum? Buradan dolayı diyorum. Hat suresinin 78. ayeti. Ayette Rabbimiz ne diyor? Allah uğrunda, Allah yolunda hakkını vererek cihad edin. O sizi seçti. Din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi. Babanız İbrahim'de de bu böyleydi. Millete ebikum İbrahim. Sizin babanız. Şimdi hatırlayın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i. Efendimiz Hazreti İbrahim'den bahsedecek nasıl bahsediyor? Babamız diye bahsediyor. Kurbanı anlatacak mesela, sünnete ebi kum İbrahim diyor. Sizin babanızın sünnetidir bu. Bir şey söyleyecek İbrahim'in mirasından sizin babanız diyor. Her zaman o babaya bir vurgu da bulunuyor. Neden? Çünkü iman atamız Kur'an da bunu bizim nazarlarımıza vermiş oluyor. Üçüncüsü bakın peygamberlerin babası ve atası olması. Meryem Suresinin 49. ayeti şimdi getireceğim buraya göreceksiniz o soy ağaçlarını inanılmaz bir güzellik var Hazreti İbrahim'de düşünün İbrahim Aleyhisselam'ın iki ana damarı buradan İsmail buradan İshak iki tane peygamber oğlu var Hazreti İbrahim bu çok özel bir durumdur zaten İsmail Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin atasıdır İsmail'den Efendimiz'e kadar o soyda başka peygamber yok. Ama söz konusu İshak olunca aman Allah'ım İshak'ta ne var ne yok ki. İshak'tan Yakup geliyor, Yakup'tan Yusuf geliyor, Yusuf'tan onlarca peygamber geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Yusuf aleyhisselam'ı anlatınca nasıl anlatıyor. Yusuf İbnül Kerim, İbnül Kerim, İbnül Kerim ta dedesine kadar o soyu. Kerim oğlu Kerim oğlu Kerim diyerek bize söylüyor. Bütün bunlar bize bir şeyler söylemesi gerekir zaten. Şimdi bunu unutmayalım onun peygamber soyu olma meselesi her zaman için aklımızda kalsın. Bakın dördüncü maddede benim güzel kardeşlerim çok istisnai bir ifade kullanıyor Kur'an. Hazreti İbrahim'in insanlığa imam ve önder kılınmasını bize söylüyor. Bakara suresi. 124. ayet bu istisnai bir ifade sadece Hazreti İbrahim için kullanılıyor. Beşinci madde önemli bir madde özellikle peygamberlerin peygamberlik öncesindeki hayatlarını da anlamamız açısından önemli bir madde. Şu madde var ya Siyeri Nebi'yi de anlamamız açısından çok önemli bilgiler bize veriyor. Peygamberlikten önce kendisine rüşt verilmiş olması peygamberlikten önce enbiya suresi 51. ayet. Ve laqat ateyna İbrahim'e rüştühu min qablu ve kunna bihi alimin. Andolsun biz İbrahim'e daha önce yani peygamberlikten önce rüştünü vermiştik. Biz onu iyi tanırdık. Rüş nedir? Akli olgunluktur. Eğer akli olgunluk varsa muhakeme en üst düzeydedir. O eğer varsa akıl en üst düzeyde kullanılıyordur. Hazreti İbrahim'de de bunun nasıl olduğunu biliyoruz ama önemli olan burada bizim için ne? Peygamberlikten önce o özelliğin verilmesi. Bu ayetin nerede geçtiğini de göreceksiniz. Altıncısı Ulul Azm peygamberlerden birisi olması. Ahsap suresinin 7. ayet. Ulul Azm'ın ne olduğunu Hazreti Nuh derslerinde genişçe anlattığım için girmeyeceğim ama azim ve karar karar sahibi demek bütün peygamberlerde bu böyledir ama özellikle burada bazı peygamberler için bu ifadenin kullanılması onlarda bu özelliğin daha üst düzeyde olduğunu nazarlara veriyor. Ahsap suresinin 7. ayetinden şu Şura suresinin 13. ayetinden yine başka ayetlerden biz ulul azm peygamberlerinin 5 tane olduğunu öğreniyoruz. Hazreti Nuh Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed binlerce selam olsun hepsine. Ağır ağır imtihanlara maruz kalmışlar. Hiçbir imtihan onları sarsmamış. Sarsılmadan bu çizgiyi takip ettikleri için Allah onlara farklı bir mesajla da başka şeyler de var. Çünkü böyle bir ifadede ulul azm sahibi peygamberler olarak onları nitelendirmiş. Yedincisi. Kendisine göklerin ve yerin melek, melekutu gösterilmiş olması En'am suresinin 75. ayeti. Melekut mülkten geliyor aynı kök ama mübalağa var burada tam sahip ve malik demektir. Zamakşeri bizim meşhur müfessirimiz biliyorsunuz. Bu ayeti dikkate alarak şöyle bir tespitte bulunuyor. Hazreti İbrahim Allah'ın. Rububiyetini ve uluhiyetini çok üst düzeyde anlamış birisiydi Allah ona anlaması için göstermişti gördüğü içinde hiçbir şeye eyvallah yoktu hiç zedelemeden bazı şeyleri sonuna kadar koruması biraz da Allah'ın bu ikramına bağlıdır tabi ama bu ikramı da bir yasaya bağlıdır öylesine olmuş bir şey değil bunlar biliyorsunuz Allah'ın yasaları çerçevesinde oluşan şeylerdir sekizincisi Müslümanlık kıvamında zirvelerde olması Ali İmran suresi 67. ayet. Her birisi için başka ayetler de söylenir ama biz dediğimiz gibi her seferinde bir ayet veriyoruz yine verelim. Dokuzuncusu bakın bu ifade Hazreti İbrahim ile çok kullanılır. Hanif olması Nahl suresi 123. ayet. Onuncusu bir teslimiyet abidesi olması. Bakara suresi 131. ayetler sizin içinizde böyle çok güzel kardeşlerimiz var bizim bazen böyle kelimeleri seçerler cımbızla oradan da başka şeyler üzerine bina ederler bazen içinizden bazı kardeşler bu abide kelimesine takmışlar ve bana yazıyorlar işte hocam niye bu kelimeyi kullanıyorsun abide anıt demek zaten biz bu putları yıkmak istiyoruz sen de bunları kullanıyorsun hoş güzel de öyle değil ama Evet abidenin Türkçe karşılığı anıt abide aslen Osmanlıca bir kelimedir Osmanlıca'daki karşılığı uzun müddet dillerde destan olup kalan hatıra demektir. Bu kardeşiniz de abide ondan dolayı kullanıyor onun için orada ben anıt manıtı kastettiğim yok siz biliyorsunuz benim öyle şeylerle işim olmaz ama neticede biz abide dediğimizde Uzun soluklu bir hatıra demiş oluyoruz teslimiyet adına da en güzel ifade Hazreti İbrahim'in üzerinden böyle anlaşıldığı için biz bunu söylemek durumundayız. Bakara suresinin 131. ayeti ayeti hatırladınız mı? İz gâle lehu rabbuhu eslim gâle eslemtü li rabbil alemin Rabbi ona teslim ol dedi. Anında o da dedi ki alemlerin Rabbine teslim oldum. Hazreti İbrahim ve teslimiyet kavramları o kadar birbirlerine yakışıyor ki o aile bir teslimiyet ailesidir. Hacer'de de var o, İsmail'de de var o, İshak'ta da var o ama işin zirvesi babaları olan Hazreti İbrahim'de var. Ayet de onu söylüyor zaten bize. Bakın orijinal bir ifadeyle karşı karşıyayız benim güzel kardeşlerim. Nahl suresi 120. ayet. Tek başına ümmet olması Hazreti İbrahim için kullanıyor Kur'an boyunca sadece burada Hazreti İbrahim için kullanılıyor ve Hazreti İbrahim'in bu manadaki aslında nasıl bir konumda olduğunu nazarlara veriyor. İnne İbrahim'e kâne ümmeten gânit gâniten muhakkak ki İbrahim başlı başına bir ümmetti tek başına bir ümmet. bu ne demek biliyor musunuz? Bir başınadır ama binlerce insanın yapacağı işi yapmıştır. Bir tektir o tek başınadır. Binlerce insan gelip bir araya bir cemaat bir ümmet oluşturur. O ümmetin oluşturduğu fazilet, erdem, iyilik, adalet, ahlak aklınıza gelen her şey. Her şey o tek başına onların hepsini icra etmiştir. İbrahim'in yolu kendine yol edilmiş bir insan dünyanın neresine giderse gitsin nerede yaşarsa yaşasın ben yalnız başımayım demez eğer yalnız kalsa tek başıma ümmet olmalıyım diyerek bir hayalin peşinde olur bunları bize bunun için anlatıyor e sen öğretmen olarak gönderildin falanca bir köye diyorsun ki ya işte burada kimse yok imamsın bir köydesin Kendine cemaat yok diye ağlayıp sızlıyorsun. Eğer sen bu ayeti anlasaydın nerede olursan ol tek başına bir ümmet olmanın mücadelesini vermek adına bir ızdırapla inlerdin. İbrahim'in yolunu yol edinme adına bu gayret de sana başka şeyler kazandırtırdı. 12. bir hilm kahramanı olması Tevbe suresinin 114. ayet hilm halim biliyorsunuz halim olması. Bunun şefkatten merhametten farklı bir şey var o da ne her şartta kendine hakim olan karşı tarafın hiddetine ve düşmanlığına karşı bile asla çizgisini bozmayan halim budur ve Hazreti İbrahim'de bu var. 13. evvahlıkta müthiş bir seviyede olması Hud suresi 75. ayet. Evvah ne demek? Yufka yürekli demek, ince yapılı demek, yumuşak kalpli demek, alçak gönüllük demek. Farklı farklı tanımlar var. Bir tanımı da nadir biliyor musunuz evvahın? Çok ah eden demektir. Bir adam niye ahlar? Hüzün yüreğine çökerse ah ah diye inler. Hazreti İbrahim'de o da var. Hüzün de var. O evvahlık. Kalbinde farklı bir boyut kazanmasına da sebebiyet olmuştur onun için var. 14.sü Münib olması Hud suresi 75. ayet. Münib'in çok farklı anlamları verilir sözlüklerimizde ama şöyle anlayalım. Dönüp dönüp tevbe eden ve tevbe etmekten bıkmayan demektir. Hazreti İbrahim'de bu var. 15.sü her daim ümit var olması Ankebut suresi 24. ayet. On altıncısı geçen derste irdeledik bu maddeyi biliyorsunuz. En güzel örneklikte zirvelerde olması Mümtehine suresi dördüncü ayet. On yedincisi sıddık. Doğru sözlü olması Meryem suresi 41. ayet peygamberdir. Tabii ki doğru sözlü olacak ama yine de ona siddik denilmesi doğruluğun zirvede eriştiğine işaret eder. Yani onda bu iş bambaşka yerdedir anlamında bir mesaj taşır. 18. kalbi selim olması Saffat suresinin 84. ayet. 19. vefalı olması Necim suresi 37. ayet ve İbrahimellezi veffa. O İbrahim var ya İbrahim çok vefalıydı diyor Necim suresinde. Yirmincisi cesaretli olması nasıl cesaretli olduğunu birçok yerde okuyoruz ama Saffat suresi 93. ayeti vereyim bir vuruşla putları nasıl yere devirdiğini. Yirmi birincisi güçlü bir hitabete sahip olması Saffat suresi 96. ayet. Yirmi ikincisi azimli ve kararlı olması Enbiya suresi 57. ayet bakın. 23. sünnet ne olur dikkat edin dayanışmaya ve istişareye önem vermesi Bakara suresi 127. ayet. Oğluyla istişare eden bir peygamber var karşımızda hem de kaç yerde dolayısıyla bunlar bize bazı mesajlar vermeli. Yani onu dediğim gibi öylesine demedim inanın ki her biri bir ders konusu açsak konuşsak buradan almamız gereken mesajlar üzerinde dursak dakikalar bize lazım. 24.sü muhakeme yeteneğinin çok iyi olması Bakara suresi 258. ayet Nemrut'la tartışması geleceğiz oraya 25.sü si bugün birçok genç için çok önemli olan bir madde bu mütmain olmak için deliller istemesi Bakara suresi 260. ayet Allah'ın peygamberi ahirete iman meselesinde İmandaki bazı şeyleri iyice zihninde aklında kalbinde oturmak için Allah'tan bu noktada deliller istiyor. Niçin istediğini de Rabbimiz ona sorduğunda ne diyor? Mutmain olmak için. 27.si tevazu sahibi olması şu ara suresi 82. ayet 28. çok şükreden bir kul olması Nahıl suresi 121. Nasıl şükrediyor Hazreti İbrahim sadece elhamdülillah elhamdülillah diyerek mi? Hayır. Bu şükür kavramı da bizim elimizden baya bir çekiyor. Zaten o kavramı da biz başka yerlere sevk etmiş. Sadece işi kavli bir boyuta yani sözlü bir boyuta indirgemişiz. Biz Hazreti İbrahim'in üzerinden şunu öğreniyoruz benim güzel kardeşim kardeşlerim. Aklın bir şükrü var. Kalbin şükrü var. Lisanın şükrü var. Azaların şükrü var. Bu dört şükür de Hazreti İbrahim'de var. Aklın şükrü nimeti düşünmek. Okuyoruz ayetlerde kalbin şükrü nimetin değer ve kıymetini hissetmek bakın nasıl şükür yapılacağını öğreniyoruz lisanın şükrü nimeti vereni sena edip övmek elhamdülillah Allah'ım sana binlerce şükür olsun Allah'ım sen bu nimetleri bize tadırdın sana hamd olsun. bunlar işte lisanın şükürleri bu da var azaların şükrü en az yapılan bu yeteri kadar nimetin karşılığını vermektir Allah sana ne verdiyse nimet olarak o nimetin şükrü onun cinsindendir cinsinden şükür azaların şükrüdür aslında verir sana sağlıklı bir beden verir sana hitabet verir sana ilim verir sana mal verir sana evlat verir sana güzel bir ev hepsi bunların şükre konu olması gerekir hepsinin şükrü de kendi cinsindendir. Bu dört tane şükrü de Hazreti İbrahim'den öğreniyoruz. Bakın benim güzel kardeşlerim eğer programımı bozmazsam size müstakil böyle bir ders de yapacağım. Çünkü bu çok önemli bir konu. 29. madde çok dua eden bir peygamber olması. İbrahim suresi 35. ayet. Kur'an-ı Kerim'de en fazla duası olan peygamberdir Hazreti İbrahim. Neden? Bize bir şeyler öğretiyor. O duaların her biri bir ders aslında Allah'tan nelerin nasıl isteneceğinin en güzel yolunu biz buradan öğreniyoruz. Eğer imkan olur da böyle bir ders yapabilirsek bu sizlere de İbrahim Aleyhisselam'ın duaları göreceğiz o dualardan neler neler alacağız. Sonuncuya ne yazdım biliyor musunuz en sona bunu bıraktım çünkü en zor bu bunu söyleyeceğim bunun izahını da vermeyeceğim zaten halil edinilmesi. Nisa suresi 125. ayet. Hazreti İbrahim için kullanılan çok özel, çok istisnai bir ifade ve tekhazallahu İbrahim'e halile. Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Ne anlarsınız? Nasıl bir yere koyarsınız bunu bilmiyorum. Onlarca tefsire baktım ben bugün. Birçok şey söylenir bunu burada. Bilindik şeyleri ben de burada tekrar edebilirim size ama ben şu kadarını söyleyeyim biz ahirette göreceğiz bu dostluğun ne olduğunu. Burada anlayamıyoruz. Zaten müminler Allah'ın dostudur bizim böyle bir imkanımız var Allah bize bu kapıyı açmış. Ama burada başka bir şey var Allah İbrahim'i kendisine dost ediniyor Allah onu dost olarak seçiyor. O dostluğa Allah nasıl bir mana yüklüyor? O dostluk tam olarak nasıl? Bu Allah'ın veli kullarıyla olan münasebetinin dışında nasıl bir münasebet var? Neler olacak? O dostluktan Hazreti İbrahim neler elde etti? Şu anda neler elde ediyor? Ahirette neler elde edecek? Onlar da inşallah ahiretin konusu olur. İnşallah orada bizatihi görerek şahit olarak bazı şeyleri anlamak nasip olur. Biliyorsunuz Hazreti Nuh. Neciullah'tı Hazreti Musa Kelimullah'tı Hazreti İsa Ruhullah'tı bunların hepsinin Kaynaklarını biliyoruz zaten Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Habibullah Hazreti İbrahim ise Halilullah Onlara böyle isimler Böyle ifadeler böyle sıfatların Verilmesi ve bunların Üzerinden bazı mesajlar verilmesi Peygamberlerle aslında Kurmamız gereken bağa da Onların mirasına sarılma noktasındaki hassasiyeti de bu manada bizi götürmesi gerekir. İnşallah bunların üzerinde biraz duralım gayret edelim yolumuzu onların yolu olarak edinelim. Son nefesimize kadar da peygamberlerin mirasını daha fazla elde etmenin gayret ve mücadelesini verelim. Allah hepimizi bu uğurda gayret içerisinde olanlardan eylesin. Güzel kardeşlerim şu anda tarih 1 Rebiülevvel Evvel 1442 şu an itibariyle yani şu gece itibariyle mübarek safer ayını böyle özellikle söylüyorum. Niye dediğimi inşallah anlıyorsunuzdur. Mübarek safer ayını geride bıraktık mübarek Rebiülevvel Evvel ayına girmiş olduk. Şimdi Rebiülevvel Evvel ayı demek veladet ayı demek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu ayın 12. gecesinin sabahına, sabahına yakın bir vakitte güneşle beraber yeryüzüne teşrif ettiğimi doğduğunu biliyorsunuz. İstiyorum ki bu veladet gecesini veladet gününü veladet günlerini şu doğum günlerini kendi doğum günlerimize de çevirelim. Bir gayret edelim inşallah Allah izin verir de eğer erişebilirsek işte 28 Ekim çarşamba günü oluyor. Rebiyül evvelin 12. gecesi o gün burada beraberce bir ders yapacağız. Şimdi kameralar oldu bize vesile rahlelerimizi bunların üzerinden kuruyoruz. O günde rahlelerimizi veladet gecesi için kuracağız. İnşallah bu senede ahlak yılı olduğu için ahlak yılıyla da ilişkilendirerek ahlakıyla ahlaklanmak diyerek o serlevhanın altında bir ders yapmaya çalışacağız burada arkasından da beraberce bir dua etmiş olacağız ama ben kalan şu günleri biraz ihya etme adına sizden altı şey istiyorum İnşallah bunlara dikkat edeceksiniz çünkü ne yazık ki şu ortam bizi her geçen gün biraz daha rehavete sevk ediyor ben de bir kardeşiniz olarak şu rahlenin hakkını verme noktasında bir ızdırap altında inleyen bir kardeşiniz olarak istiyorum ki bu rehavet Farklı bir boyutuyla bizi esir almasın biz zamana sahip çıkalım zamanı iyi kullanalım. Onun için sizden altı şey istiyorum. O altı şeyden bir tanesi şu Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatan en güzel ayet gruplarından bir tanesi Ahzab suresinin 40 ile, 40 ile 48. ayetleri arası. Şu günlerde bu ayetleri biraz bir okuyalım biraz üzerinde duralım. Biraz oradan kendi dünyamıza dersler alalım. Biraz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi o ayetler üzerinden tanımaya çalışalım. İkincisi bugünden itibaren hadi bugünü saymayalım geç oldu. Yarından itibaren sayarsak 11 gecemiz var. Gelin her gün her gece kim ne zaman müsaitse 3 ya da 4 hadis okuyalım. Niye ihtimalli söyledim biliyor musunuz? Şimdi desem ki. Kırk hadisi bitirin belki gözünüzde büyüyecek ama günde dört hadis olduk okusak kırk hadis oluyor zaten. Gelin kırk hadisi ki o kırk hadis çok önemli günde üç dört tane okusak bitmiş olacak zaten. Biraz böyle kendi dünyamıza bazı şeyleri taşıyarak ve sanki Allah Resulü bize söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi. ben o hadisi bana söylenmiş bir söz olarak alıyorum üzerime ve anlamaya çalışıyorum o şekilde Alalım ve o dünyamıza o hadislerin mesajlarını bir taşımış olalım. Üçüncüsü varsa küskün kırgın olduğunuz birisi muhakkak vardır. Resulullah'ın hatırına bunu ortadan kaldırın. Bakın onun hatırına bir şey yapmış mıyız bugüne kadar bilmem. Ama bu iş onu çok memnun edecek bir şey. Bunun örnekleri var sahabe dünyasında. Sen bir meseleden dolayı yakın bir akrabanla, bir dostunla, bir arkadaşınla, bir işte kardeşinle neyse aranda bir kırgınlık var. Bugünlerin hatırına ve Resulullah'ın hatırına bu kırgınlığı, bu küskünlüğü gideriyorsun. Aslında bu seni veladete hazırlıyor. O veladetten daha farklı bir biçimde istifade etme adına bir gayrete sevk ediyor. Onun için sizden istediğim üçüncü şey bu. Dördüncüsü yapıyorsunuzdur muhakkak ama bu günlere özel biraz daha fazla yapacağız gelin günde en az yüz kere ve Selam efendimize salat ve selam getirelim ve o salat ve selamları getirirken sadece yüze tamamlamak için değil gerçekten ona salat etmek yani onun mirasına sahip çıkmak salat budur zaten selam vermekte tekmil vermektir ya Resulallah ben senin askerinim işte sana selam veriyorum demektir seni ümmetindenim işte geldim deyip o noktada tekmil vermektir bu ruhla bu bilinçle şu doğum günlerinde veladet günlerinde en az günde yüz kez olmak üzere bu salavatları getirelim beşincisi okuduğumuz hatimler varsa ki Hepiniz Kur'an'la haşır neşirsiniz elhamdülillah. Bitirmeye çalışalım 12. gece yani 28 Ekim çarşamba günü burada yapacağımız programda o hatimlerinizin de dualarını bu dualarımızı eklemiş oluruz. Altıncısı ve sonuncusu da şu gelin bu Mevlid gecesini öyle bir gündem edelim ki bir ayağa kaldıralım insanları. Habersiz bir sürü insan var onlara haber edelim. Bir yönüyle onların gündemlerine böyle bir gecenin varlığını ve bu gecenin değer ve kıymetinin ne olduğunu Allah Resulü'nü tanıma noktasındaki meselenin, misyonun bize neler yüklediğini biraz onlara hatırlatalım. Sahipsiz bu işlerden haberdar olmayan yürekleri bu işlerden haberdar edelim. Bu gecenin bereketini, rahmetini, güzelliğini, duyurabildiğimiz kadar insanlara duyuralım. Çünkü heyecanı yaydığımız oranda o heyecan bize de ayrıca farklı sevaplar kazandıracak. Allah hepimizi bu uğurda gayret ve çaba içerisinde olanlardan eylesin. 6 tane mesele size emanet ettim. Sizi de Allah'a emanet ettim. Siz de beni Allah'a emanet edin. Allah yeniden buluşmayı nasip eylesin. Geceniz gündüzünüz ömrünüz haliniz akıbetiniz bereketli olsun Allah son günümüzde de bizi o bereketten nasiptar olmuş bir biçimde huzuruna almış olsun. Ve ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed ve ahiri davana en rabbil alemin el fatiha.